Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz zinaya yaklaşmayın. Ayet-i kerimesinin açıklaması. İnşallah ta'lâ. İnsanların zararı olan bazı meseleler, konukerinde bunlar yasaklanmıştır. Bu yasakların her birinde de hem insanın kendi kişiliğine, aile yapısına topluma bunların zararı vardır. Eğer bir yasaklama haram topluma, aileye zarar vermiyorsa onda bir ceza uygulamıyor dünyada. Eğer bir günah haram topluma, aileye zarar veriyorsa bunlara dünyaya bir ceza koymuştur. İşte zina denen fuhşiyat Gerçekte isim bile kötü olan çirkin bir mesele tabi Allah taburluyor bizlere İsra ayet 32'de Esra'nizü billah vela takrabu zina innehu kâne fâhişe ve sa'e sebilâ. Mevla buyuruyor. Sazakallahu ve la takrabu yaklaşmayınız, yakınlaşmayınız Mevla buyuruyor. Neye? Ez zina, zinaya. La takrab, la tefal. La tefal, yapma anlamına geliyor. La takrabte yaklaşma anlamına geliyor. Arada çok büyük fark var arada. Mesela bir şeye dokunma başka ona yaklaşma başka. Evlerinde soba olan kişiler eğer bunların evlerinde küçük yavruları varsa da akı ermi yavruları varsa ne yaparlar? Ama sakın yavrum ha Sobaya yaklaşma, yanaşma buraya. Bak cız, yanarsın derler. Yani sobaya dokunma demezler de, buna sakın yaklaşma, yanarsın derler. Yine bazı yerlerde, e, santralen bulunduğu yerlerde, bir yazı görürüz böylece. Yaklaşma, ölüm tehlikesi var diye. Yani buraya girme, buraya dokunma demez de orada, Şur yazı vardır yaklaşmayın yaklaşmayın altına da ölüm tehlikesi vardır. Demek ki eğer bir şey öldürücü gibi çok zararlı, tehlikeli bir şeyse o zaman onu yapmayın değil de dokunmayın değil de oraya yaklaşman ibaresi dünyada da kullanılıyor. İşte bize Mevlamız burada. Zinaya yaklaşmayın Mevlamız yaklaşmayın. Bu ayet-i kerimede üç genel konu var. Biri zinaya yaklaşmayın. İkincisi innehü kâne fâhşeh o fuhşiyattır. Üçüncüsü de vesâsebile yâhşeh ne kötü, ne çirkin kötü bir yoldur. Mevla buyuruyor. İnşallah bu üç genel konuyu tek tek açmaya çalışalım. Birincisi zinaya yaklaşmayın. Şu anlama geliyor. Mukaddematından kaçınız. Zinanın mukaddematı. Nedir mukaddematı? Altyapısı, öncülüklere. Ondan kaçınız. Demek ki bir kimse eğer zinanın mukaddematından, yapısından, zinaya götüren olaydan, fiilden insan kaçınmazsa, kişi oraya ilana çıkamaz. Bir evlullah şöyle bir örnek veriyor bu konuda. Mitalühü diyor. Yani bir örnek veriyor. menyetükü yetükü hatta tedhule dâre. Bir kimse evin kapısını açıp bırakmış. Ki eski evler alçak olur, bahşiş içinde olur. Demek ki bahçede bir inek mesela otluyor. Bu kişi açıkmış kapısını, inek tabi gezerken açık gönlü kapı içeri giriyor. Sümme yehuzi bizembiha ve yecürra ila verahiye. Sonra bu kişi diyor, bu ilerinin içeri girdiğini görünce, bunu görünce buyuruyor, kuyruğundan çeker, süreç şey karımı Bu tabi nedir? Tersine iş yapma anlamına geliyor. Ve bunun için ziranın mukaddematından kaçırma gerekiyor. Peki bunlar nelerdir? Ee, kuran Kerim'i en iyi anlayan, açıklayan Allah Rüsü Aleyhisselam derir tabi ki, kuşkusuz böylece. Hadish yeri okuyorum inşallah. Hadish hem buharide hem müslimde. Büru'aleşma adetleri el aynani. Hadish yeri e buradan alıyorum. Lazım olan kısü alıyorum. El aynani iki göz. Zinahıma iki gözün zinası nedir? En nazarı bakıştır bakıştır. Demek ki zinanın mukaddematının ucu, en başı nedir? Önce göz zinasıyla başlar, bakışla başlar. Bir erkek yabancı hanımlara çok dikkatle sürekli bakarsa, bir kızı hanım da e, erkeklere sürekli bakarsa bu nedir? İşte zinaya götüren idi yolun başlangıcı budur. Evan'ın ben bakaramamış işte derkenim kollarım sözü yanlıştır. Allah Teala buyuruyor bu Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim. Kulü'l-mü'minine Allahu Teala buyuruyor. Kul ya Muhammedim Habibim söyle kimlere 20 mümin erkeklere söyle İnananlara Allah bir diyenlere inananlara onlara söyle Yevldu min ebsarim gözlerini bunlar kapasınlar Buradaki min tebiziyah yani bazı zamanlarda gereken yerde o mümin erkekler gözüne yumsunlar. Kadın basar, yumsunlar. Ne zaman tabii insan annesine, kızına, hanımına, işte gelinine, teyze halasına mesela, tabi bunlar bakar kişi böyle. Demek ki bunun dışında kişinin mahremi olmayan bir yabancı görünce bu Allah'ın emri. ilah emir. beraber yürüyor, gözleri yumsunlar. Nur ayı otuza bu. Bir ay sonra Mevlam hanımlara buyuruyor. Kullil mümünatı. Allah buyuruyor. Habim Muhammed'in yine mümine kadınlara söyle. Onlar da gözünü yumsunlar. Onlar erkeklere sürekli bakmasınlar. Buyuruyor. Bir gün peygamber yanında iki hanımı varken ümmet havası varken Az Ümmü Mektüm geldi. İbn Ümmü Mektüm Hazretleri ikinci mevzi Medine'de ve gözleri görmez âma idi. Gelince Peygamber Şah buyurdu hanımlarına: "İhticiba. Örtünün, örtünün, örtünün." Sorduk kadınlar, "Ya Resulallah, o gelen İbn Ümmü Mektüm Ama gözleri görmüyor ama ondan da örtelim, hiç gözü görmüyor." Bakın pekalarının cevabına o ama ise siz ama değilsiniz ya siz ona bakmayın. Demek ki kadınlar da onlar da gerekmeyen bir yerlerde gerekmeyen bir yerlerde erkeklere sürekli bakmamaları gerekiyor. Tabi özellikle gençlik çağında bu daha da fazla olur. Neden insanların isteği dışında irade dışında yani ne kadar bir insan eee bile olsa mümin mümine bir olsa takva da olsa nasıl ki bir insan acıkan bir kişi acıkan bir kişi sevdiği bir Yemen kokusunu duydu mu hele yazın bazı kızatmalar ızgıralar şunlar bunlar böyle Kişi sevdiği yemen kokusunu duydu mu onun da açsa kişi ne yapar? Elinde olmadan işte bir istek diyor ona. İstek elinde olmadan böylece. evet çalmaz almaz onu ama içten bir içtek duyar. Demek ki bir erkek de evli de olsa e, yabancı kadına baktığı zamanlar tabi her biri kadının başka bir güzel yünü oldu her bir kadının. Boyunda, posunda, yüzünde, gözünde, hareketlerinde, şusunda busunda. Bu erkeğin bir hoşuna gidebilir. Ondan bir zevk alanı alabilir. Tabi hanımlar şey olabilir. Demek ki öncelikle göz dinasından kaçırmak gerekiyor. Bakın Peygamber'in burada koyduğu üslup bir sıralama yani derece derece nasıl insan zina gidebiliyor? ikinci konu vel iznani iki kulak iki kulak zinahıma bunların zinası edir El istimavı kadınların sesini dinlemek dinlemek E tabi bir kadınla bir erkek hiç konuşamaz mı? konuşabiliyor tabi bir yerde geldi zamanlar ama bunun dışında mesela hanamda oturmuşlar konuşuyorlar bir yerde e tabi kadınlar kendi aralarında e, müstecen her konuşabilirler erkek de bunları dinlerse ne var elinde olmadan kulaktan gelen ses kulaktan, onları görmese bile kulaktan gelen o kadın sesleri özellikle müstecen konuşmalar, erkenin içinde e, şehvetini bir tahrik eder böyle. Uyandırır. Bu da nedir? Sinan'ın bu kadem anlamına geliyor. Bakınız, şöyle aklımıza gelebilir, işte efendim ben kalbimi bozmam ama, ben şöyleyim böyleyim, yanlış. Hatırladım, yanlış. Hatırladım. Çünkü Mevlan buyuruyor bakınız, hem gözünası hem de kol ilgili. Ayet-i Kerim okuyacağım inşallah. Azab ayet 53'te. Ayet 43'te. allah Allah'a tarafında peygamberimizin zevcileriyle ilgili gibi, bir haber. Hanımdur böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ se'eltimuhunne meta'an. Ve izâ se'eltimuhunne meta'an. Onlardan bir şey istediğin zamanı. Kimlerden? Peygamberimizin mübarek hanımlı annelerimizden bakınız. Peygamberimizin hanımları bizim şeran annemiz. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de ve ezvacühü ümmatühüm ve ezvacühü o nebi muhtemiz zevceleri ümmatühüm müminin anneleridir. Yani nikahlı haram kılındı. Nikah haram kılındı. Böyleyken böyleyken yine Rabbim buyurdu onlardan bir şey istediğin zamanlar bazı sabelerin muhacirinin çok fakirleri giderdi peygamberin kapısına yarıısıyla Allah takviede bulunmuyor işte iyice isterlerdi Ve Rabbim buyurdu onlar bir şey iş zaman feselüün de İbra Feselü hüne, onlara bir işi iseyi, yapın, işiniz mim veya hijab örtü perde arkasında. Mesela Pegamdan sonra az aşağı valimiz Alexander epey yaşadı, yani 47 yıl yaşadı Pegam'da. Pegam'dan sonra e, genelde sahabelerin de bir kısmı, özellikle tabiin, bunlar. Peygamberimizin özleri hayatı, ilgi ne varsa bunları hep az aşırı bunlar böyle. Aşırhanemizin bir odası vardı. Böyle. Tek odası var Evi bu yani. İlk kat değil. Tek kat. Tek odası vardı. Ortaya bir perde gelirdi. Böylece. Gelen kişi öbür tarafta otururdu, sorurdu, konuşurdu bakkımız. Demek ki insanların en iyileri bunlar. Kimler? Ezvacı Tahrirat. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek eşleri annemiz hemize olmuş oluyor. İnsanın en üstünü bunlar böyle. Peygamberimizin zevci hanımları. Evet bir. İkincisi de gelenler sahabeler hakkınız. Sahabeler ve Tâfînk. İnsanın en üstü bunlar. Her tek baş üstünü bundar. Öyleyken onlara bile Mevla'nın buyurdu onlardan, Peygamber hanımlarından bir şey isteyince perde arka isteğiniz buyurdu. Yüzde gelmeyiz böylece. Demek ki gelince hayır biraz değişebiliyor ve sakınma gerekiyor. Bir de konuşmaya gelince, yine Rabbim buyurdu Ahzab Suresi ayet 32'de e, peygamberi hanımlarına yani sahne bir diye atıkken başlıyor. Ey Nebi izi şaramın zevcileri diye başlatırken başlıyor. Ramshirab diyor diye. Felah tağda ne gibi kabile? Konuşırken Ey bükmeyiniz. Yani şöyle kibarca namye konuşmayınız. Fiyat muallen zifki kalbin meradun. Kalbinde hastalan kişi istekar, istek duyabilir böyle. Dur bu kalp hastalığı burada nefsaniyet bakın efendim nefsaniyet. Yani karşıkız sahabede olsa, eee tabiinde olsa kalbinde böyle bir şehvetin üstünlük salmasıyla size bir tama isik verebilir. Ve kulle kavle ma'rufa. Yani kulle konuşunuz normal şekilde konuşun böyle. Ey bükmeden böyle gülümsevi yapmadan böyle gayet ciddi olarak konuşun buyurdu. Demek ki erkek de kadının konuşması gerekirse gerekirse ne yapması gerekiyor? Kadının da böyle gayet ciddi olarak öyle konuşması gerekiyor ve elden gelirliği kadar da gözle bakmaktan ve fazla konuşmaktan da kaşınmak da gerekiyor. Demek ki Göz zinası ile başlıyor. Bakarak başlıyor. Kişi ondan bir zevk alabiliyor. Onun beğendiği bir tarafını bulabiliyor. Eşler, erkek, kadın birbirlerine karşı. İkincisi kulak. Üçüncüsü de velisan-ı ve dil. dil. Zina-ı, neden bunun zinası da? El-i kerame fazla konuşmak. Yani bir odada otur, bir yerde otur, kahkahalar, gülmeler, şakalaşmalar, konuşmalar, hem gözüne bak, hem gözüne bak. Bu ortamda, bu ortamda, yani açıkça bir tam zina olmasa bile gönüller değişir. Gönüller değişir. Böylece. Bir meyve ağacı, meyve ağacı İster insanın kendi bahçesinde olsun, ister komşuların bahçesinde olsun, oymaya ağacın mevru olduğu zamanlar, mesela kiraz zamanı, kıpkırmızı kirazı olduğu üzerinde, ibari müjizse böyle, ilk meyvesi kiraz bile oldu zamanlar, insan oturup pencereye bakarken, balkondan bakarken, İster olacak kendi başını olsun, insan komşu olsun, kişi bunu hoşlanır, zevkine gider bu türler. Yani yemek de ister böyle, yemek de ister böylece. Ondan kişi yaralanmak da ister böylece. Yani bu el almayan bir şey bu. El olmayan bir şey bu. Bu için demek ki hanımı, arkadaşın hanımı olsun, amcı ol, dayı olduğunu hanımı olsun, yani kişinin marım olmayacağı... O kadının kimin hanımı olursa olsun onunla bir yere oturunca, oturunca e, samimi olunca gülüp konuşunca göz göze gelince elde bana dokununca ne oluyor bu defa? Tabi bir istek işten olur. Elkette olur hanımda da olur onunla. Vel yedi el Zina nedir elin zinası da? El batışı dokunmak. Dokunmak. El sıkıştır, el dokunur. E, şakalaşa makalaşma derken işteki nefs-i amare, yani şehve duygusu kişinin iadesi dışında bir genişleme başladı. Genişleme başlar kişinin böylece. Hele el, elle dokundu mu e, günümüze ne yazık ki e, el dokunmak artık çok şeyi kal, az kaldı. bana e, yabancı kadına yolladı sarıl, öpüşüyorlar bir analar böylece. Gider bunlar, hep tabunda kıyamdı. Alametler bunlar, telefonlar. bunlar. E, Bunlardan tabii sakırmamız gerekiyor, gerekiyor e, Kim sakınırsa bu sakınmanın yararı kişi kendine. Böyle bir ya. لَهَا <laka'ma> مَا ve aleyha مَكْتَسَبَتْ لَهَا مَا Kişinin ne kadar iyi işi yaparsa, sakınırsa bu kendi lehine, kendi yararına. ve مَكْتَسَبَتْ yaptığı gün hata o kişinin aleyhine oluyor. Zararı çıkan yine kişi kendi olacak. Olaylı. Yani bunlar belki bazı kişiler için bu günümüzde belki önemsen mi olabilir olabilir ama, aması şu, biliyorsunuz, Kuran-ı Kerim'de zilzat süresine geliyor, ver miskali hayır, ver miskali şer, yani günah, mahşerden mizana konacak mıdır? Der. Konacak böylece Sana bir şey küçük bile olsa günah, eğer tekrarlanıyorsa, meal ısrar, tekrarlanıyorsa, Artık küçük amactan hiç çıkıyor, yani çıkıyor. Yani günlerce, aylarca, yıllar işleyen bir suç, günah ne oluyor? Birike birike birike birike. Hepsi mi bir toplumu maşk mı darap konunca? Orada ne olacak? Orada kişiye buna kendi önce pişman olacak. Kimse baş olmuyor. Yani Evrenin çaldaşım alada geçmiyor ki. Kabirde geçmiyor ki çağdaşlık. Hatta ölünce de geçmiyor çaldaştık. Çağdaşım ben. Ben şuyum, ben buyum. Ateşistim diyor. Şu, buy, böyle diye. Kendi Kendikini aldatma böyle, Aldatma da kendikine de bunlara. Yani. Öldü mü kişi? Öldü mü kişi? Ne yapıyor? En çağdaş kişi o kefini giyiyor. Nasıl giyiyor, kefini giyiyor? E, ölmüşüm ben diyor. İnsan ölmez ki. Ölmez ki. Meden oldu. İnsan aynı insan. Her şeyi kişi görüyor. Medene giriyor insan. Mezardan ne geçiyor? O da geç. Ne de geçiyor olan Allah'ın kanunları, hıternü. Fıtrat kanunları böylece ya. Ona geçiyor durur böylece. Ve kalbi Yehva ve yetemenna. Kalpte yani kalp ne bir anlama, ne yapar? Buraya karşı Yehva, oraya karşı bir meyil eder. Ve yetemenna temenni eder. Yani bir erkek bir hanımla beraberler. Çalıştığı yerde, iş yerinde, şurada, burada, yahut da ayrı ziyaretinde, sık görüşmelerde, diyerek de bir hanım. Sık sık görüşüyorlar, çok samimiler, açıklar, konuşuyorlar, şakalaşıyor, her şey, hepsini yapıyorlar bunlar. Bu ne olur? Mutlaka kalp gönülde ona sahip olmayı ister o. İster. Egek de bunu ister, hanım ister. Ve yusadıku zalikel fırju ey yüce zebihü. Sonunda insanın tenasil organı ya bunu gerçekleştirir ya da boşa çıkarır böyle. İş oraya kadar uzar, o zaman başka ama iş onu oraya kadar uzanır. Demek ki gözden başlıyor, kulaktan, dil konuşmadan ve dokunmak. Hatta bir de burada ayak var burada ve rüşdü zina el kuta. Yani ayakta ona doğru gider. Bu da nedir? Ayakların zinası bu da. Sonunda ne olur bu kadar hiç samimleşince ardaki mesafe kısaldıkça kısaldıkça vel kalbi yehva ve yetememne bakınız. Aradaki mesafe kısaldıkça böyle. Yaklaşma olunca, Samim oldukça oldukça gönül oraya meyleden onu teminliğe de ister. Yani. Ona sahiplenme ister. Yani şunu yapayım, bunu yapayım diye daha ileri götürmek ister. Yani kadına da bu olabilir. Evet, kadın evli olabilir muhtemelen. Eşi olabilir. eşinle de iyi geçirmiş de olabilir. Olabilir ama e bir kadın mesela başka bir eve gitti. Orada bir eşya görüyor. Çok hoşuna gidiyor. Kendisinin eşyası var. Ama oradaki gençler işte rengini şu bunu daha beğendi. Daha hoşuna gidelim. Bir kadın evinde çiçekleri var. Balkonlar, çiçek, bahçesinde çiçekleri var. Baş yere gider. Orada başka çiçek görür. Ona kadar çiçek görür. Yani kadın da erkekte evli de olsalar, mümini mümini olsalar, hatta tekva olsalar olsay bile ama aradaki mesafe kısalınca karşıki kanarasi mesafe kısalınca bir samimiyet olunca konuşma gülme şakalar şuna bu olunca mutlaka kadın korusunda bulamadığı bazı özellikleri karşıkine bulabilir erkeklerle bulamama özellikleri Başkanı da bunlar. Oraya meyleder bunlar. Bunun için Allah-u Teala bizlere buyuruyor. Vela takrab zina Zinaya yaklaşmayınız. Allah-u Teala bizlere buyuruyor. Elhamdülillah. Tabi ne kadar koyun uyarsak uyarsak hatta bir kimse bir kimse erkek olsun, hanım olsun hatta. Şöyle hoşuna gider mesela bir erkek, bir hanım kız gördü. Yanı tabii şu gençleri hatırlatayım. Bekar bir erkek, bekar bir kız evlenmek amacı ile o niyetle doğru dürüst bir niyetle bakarsa güne olmuyor. Ama bunun dışında bunun dışında bir insan harama bakmayı önlese kendi kendine gözünü kapayarak işte sağdan önderse o anda aldığı sabap, sevap o kadar büyük şeyap alıyor ki şu anda o anda imanın tadını kalbindeki şu anda hissedebilir böyle. Neden? Çünkü yuguddu mefsarihim o yani Allah ilahi emir. Allah bir gözünü yumsun. Allah emni yaptığı için bakınız o kadar sahabe kefişi manda belirir. bölüme geliyoruz. Inde hukane fahişe. Çünkü o zina fahişliktir, fuhşiyattır o zina. Fahişe ne anlama geliyor muhteremler? Çok aşırı, çok çirkin bir günah anlamına geliyor böyle. Bu başka şey de kullanılabilir. Mesela bir malın eğer fiyatı birdenbire yükselirse ne deniyor bunlara? Fahiş fiyat. fahiş fiyat. Yani fiyat aşırı buna. Örneğin 1 1 milyonken fiyatı kalkıda birdenbire 5 milyon. istedim mi satıcı bana? Ne derle buna? Efendim çok fahiş kat işte bu. Fahiş fiyat. Yine böylece. Demin nedir fahişelik? Günahları aşırı kötü şirki anlamına geliyor der efendi. Yani böyle. geliyor böylece. Gerçekten fuhşiat yani zina insanlıkta bağdaşmayan gayrimeşru bir yol. İnsan da bağdaşmayan böyle şey. İnsanın tarihinde her dönemde, her yörede yani yamyam başta bile, tamamlar onu da bile bu zina hoş karşılamamıştır. Yani eski çağdan beri böyle. Her dinde, her yörede her dönemde, her dönemde toplumda zina algılanmıştır. Hiçbir toplum zinayı hoş görmemiş. Görmemiştir mi? Neden bu şekilde acaba? Bir gün bir genç güle Peygamberimiz Aleyhisselam'a Medine'de şöyle diyor Ya Resulallah ben diyor Müslüman olmak istiyorum. Yalnız bana bir konuda istisna tanırsan istisnadır ayrıcalık ben tanırsan İslam'ın hepsini kabul ediyorum, hepsini yapacağım yalnız bir konuda bana izin verirsen Müslüman olacağım soruyor, peki nedir o istediğin şey ben diyor işte kadınlara karşı aşırı düşkünüm bağımlıyım yani fuhuş yapmadan duramıyorum. Yani evli olduğu halde mutlaka başlık kadına temas eden duramıyorum. Ben de diye. Bu bende bir bağımlılık oldu. Bağışlık kazanamıyorum aklımda. Orada buna sahabeler kızıyorlar tabii bir şey. Mesela peygamberimiz yanında. Ama peygamber göre kızmak değil, anlatmak konuları. Çünkü yaparsa tabi kendi kazanacak. E, Bakın peygamberimiz ona şöyle cevabı oldu. Çok yani ilginç cevap. Peygamber sordu gence, senin annen var mı? Var yarısı Allah. Peki senin annen fahişe olsa, o erkeğin bu erkeğin kucağına gidip yatsa, yatağına gidip yatsa, e, sen bundan razı olur musun? Hoşuna gider mi? Gitmez yarısı ya Allah Ben buna dayanamam böyle. Yani bir fahişe olmak istemem. Peki senin eşin var mı? Var Resulallah. Peki senin eşin seni aldatsa, başta efliyeti paksa, sen bunu biliyorsun, ee, sen buna razı olur musun? Olmam ya Resulallah. Peki senin ablanın kız karışım var mı? Var. Onlar bunu yaparsa olmam. İşte halan teyze olmam, olmam saydı. Peygamber döndük buraya geldi der. Peki senin e, zina yapacağın kadın kim o kadın? Kim o kadın? Tabii çevrende bir yapacaksın bunu. Görende yapacağız. Kim o kadın? Senin din kardeşinin ya annesi, ya eşi, ya kızı, ya kız kardeşi, ya halası, ya teyzesi. E sen annenle zina yapmak istemiyorsun. Ama senin zaten kadının çocuğu varsa o şey bu ister mi? İstemez. E, senin ziyaretten kadının kulesi olabilir. Oluyor mu? Oluyor. Olabilir. Peki sen eşi, eşi yaptığını istemezsin. Onun eşisi bunu genç durumu kavradı. Ya Allah. şu anda de cinadan soğudun dedi. Soğudum. Onun kötü olduğunu anlamış şanı yarşağla ondan soğudum buyurdu T Tabi Tabii İslam'a gelen apulü bir halara da. zina olunca ne olur muhterem cemaatimiz? Yani gerçekten yani düşürmesi bile korku bir olay, zina olayı bence. Toplum yerinden salsırmu teremler. Toplumun temel taşları aile yuvalarıdır, aile yuvalarıdır. Zina ne olur? İnsanlar insanıtan çıkarlar. O topluma bir Hayvanlaşma amaçlarımızda. Yani bir toplumda eğer zina çoğalırsa, aşırı giderse toplum ne yapar? Bir nevi hayvansal bir yaşama dönüşmüş olur. Neden? Çünkü nikah müessesesi ancak insanları bağlayan bir müessese nikah meselesi. Nikah ile ne oluyor nikah ile ne oluyor muhteremler bak ne var nikahta aile oluyor bakın. aile ol muhteremler nikahta yani Peygamber bir varsa maddeti tezvucu evlenir yani yokurunuz velâ tutduku ama boşanmayınız fiine talaka çünkü boşamı olayında yehtezmini arş. arşı bakınız yehtezmini arşı bir kişi birine hanım boşarken, o anda arş hala sar, sarsılıyor. Gizliyor buna muhtemelen. Allah'ın sevmediği bir Allah bu şekilde. Yine, Rabbimiz buyuruyor, elime konusunda. Bismillah. Ayet-i Kerime, Rum Sürü ayet 21'de. Bakın. rahim ve min ayatihi allah Teala ayetlerindendir. Ayetleri Allah-u Teala'nın bize bildiren alametler bunlar böyle. Nedir? En halakaleküm Allah sizin yarattığım min erfeseküm ezvacen Allah sizlere kendi cinsinizden siz Allah zevce yarattı kendisinden. Erkeğe hanım hanımı erkek. İnsan cinsin cinsinden verilecek. E bu nedir? Allah'ın ayetlerinden. Allah'ın bize lütf, lütuflarından muhtemelen. Böyle. Yani insan tek bir varlık olsaydı, yalnız erkek, yalnız kadın olsaydı, tabi tenasülü üremesi için bir eşlenme gerekecekti. E mesela insan bir hayvan edip kalksa ne olur muhtemelen? hayvanlar. E ee, bir at düşünün, bir katır, bir inek, deve, şey, koyun, abi bunun köpek var. Ya. Al bay ona yatağına yatınlar abi Erkek olsun, kadın olmasın. Beler. Israrlı mı, korkan mı, pisler mi konuşamasın hiçbir şey yapamazsın bu şekilde böylece. Nedir? Allah Teala insanlara kendisi eşi de kendi cinsinden de verdi böyle. Litesküleyha Bununla gönülleri sakinleşsin diye insan dışında zorgun gelir, argün gelir, stresi gelir, siniri gelir, evine gelir, huzursuz evine gelir ama evinde insanı eşi olduğumu, eşi olduğumu, bir de mutlu bir yuva olduğumu evinde insan burada rahatlar. Yine ayet devam ediyor. Veci'ale beyneki mebededen ve rahmet aranızda Allah-u Teala Mehved'de, rahmet mevedde, sevgi kalı sevgiye. Sevgi de yalnız insanlara özel bir duygu muhtemelenler. Yani kedi de eşlenir, kuş da eşlenir, kurba da eşlenir muhtemelen. Arı da eşlenir ama aradan sevgi olur mu? Olma O anlık bir tatmin için eşlenirler ama insan arasında Mevlam buyuruyor, Allah insanlara bir sevgi vermiş, duygu ve bunlara vermiş ve rahme bir de merhamet duygusu verilmiş, insanlara eşler arasında merhamet verilmiş. Bir erkek kötü yoldaki bir kadınla günümüzde bunlara hayat kadını diyorlar, hayat kadını ben bu kelimeleri hoşlanmıyorum, kullanmıyorum muhtemelenler hayat bir hayat olmaz. Mıdır? O hayat değildir. hayvansı yaşamdır. Şimdi bir erkek e, kötü ki yani kaba olacak biraz ama bir ki fahişe kadınlar yatıp kalkıyor. Tabi kadın da ki fahişe bir kadın da kaç tane yatıp kalkıyor bunlar. Ne oluyor arada? O anda bir anlık bir nefsane tatmin etme. Bunun dışında, bunun dışında, o kadının temas ettiği erkeklerden biri hastalansa, başta bir kaza gelse, bir şey gelse, kadın bunu iğrenir mi? İlgilenmez, bana ne Yine bir erken de böyle cinsel temasla bulunduğu kötü kadınlar, onlara bir şey olsa. Hastalarsa, sakat fakir olsa, şu olsa, bu olsa, bir şey olsa başına gelsem, eki bunu bunu gelir mi? İlgi gelmez, gidemezler. Işte. Ama aile yuvasında, aile yuvasında eşlerden birinin başardı mı, öbürü buna yardımcı olmuyorlar. Eşlerden birinin bir şey canı sıkıldı mı, öbürü buna yardımcı olur. Biri düştü mü? öbür elinden kaldığı muhtemelenler. Hastandı mı? İlgilenir. Hastaneye götürür, doktora gider, götürür, ilgilenir muhtemelenler. hanım hanımda, bakınız değil mi? Nedir bu? İşte aile yapısının özellikleri insanlara özel bir duygu yapı. İki. Biri muhabbet, sevgi, birden merhamet, şefkat, acımak istiyor muhtemelenler. şekilde i̇şte, yani kadın her derdini korusun aşar. Yani bir kadın annesine, babasına, oğluna, kızı aşamacı defterini korusunu aşar. böyle. Koca ona ilgilenir. İlgilenir böylece. Erken dehterini, erkek de erkeklerini eşini aşar onu ilgilenir böyle. Bir yardımcı olurlar. Acı günlerinde dertlerini paylaşırlar. Yardımlaşırlar. düşüne kaldırırlar. kaldırırlar. Ama Allah korusun eğer bir toplumda fuhuş, zina aşırı giderse ne olur? Aile yapısı önce bir sarsılır. Çatırdar, çatlar böyle. Saran olur. Yıkılır, gider muhtemelen. Bir erkek Eşinden şüphelmeye başladı mı? Buna başlamadı. Bir erkek eşinden artık şüphelermeye böyle bir düştü kuşkuya düştü bir eşinden bu aldatıcı derekten alevası başlar sarsınmaya. Aradaki sevgi kalkar, Mehmet kalkar, birbirine kuşkulu bakışlar başlar böyle şey. Erke bunu tabi sinir eşinizden böyle Yine bir ailede. Bir erkekte, erkekte, eğer yabancı fahişe kadınlara gittiğini eşi duyarsa, sedersen ne olur? Eşine bu da böyle kuşku başlar. Kuşku başlar böyle. Ona kuşu gözlere bakar, içindeki sevgi, şefkat böyle gider. içindeki merhamet duygusuna gider. Eğer bir kadın eşinin Kendisini aldattığını kesin olarak bilirse ona beddua bile eder beddua eder bile. İşte Allah şirapsın, ben yapsın der, üzün der, kabkşe bile der, beddua eder bu Demek ki eşlerden biri, eşlerden biri iste erkek, iste hanım. Bunlardan biri aile dışı bir sapık yapma başlayınca, garim meşru bir işe girme başlayınca eştiren biri bunu duyduğumu mu ya da kendi bundan kuşandı mı aile yapısı sarsılır Biraz daha kuşku yüksel, deliller kuvvetlenince kişinin böyle kanatı daha fazla bulan bu yapış yavaş yapı ederekten başla böyle gayet çatırlama başlıyorlar. Yok çatır böylece. Hele Zaten hiçbir şey gizli kalmalı muhtemelenler. Bir gün hazret bir suçlu getirirler. Suçlu hazret getirirler. Buna ceza gerekiyor. Dedi ki suçlu ya Emre-i Mümin'in affet beni ne olur. İlk defa bunu yapıyorum dedi. hazret hayır dedi böyle. Hayır dedi böyle. İlk defa yapsaydın Allah bunu gizlerdi bu Demek ki gerek bir hanım gerek bir erkek, gayrimeşru, bir defa yapmışlarsa, bu belki gizli kalabilir. Ama gerek kadın, her erkek böyle, işte yaptığına bakayım sabır sabir olmadı, duymadılar diye, buna tekrame kalkıştırırsa, bu dünyadan mutlaka meydana çıkarmadılar böyle. Yani bu fuhuş konusu kesin olarak gizli kalmaz, kalmamadılar. Mutlaka bu meydana çıkar. Demek ki ne olur? Önce aile yuvasının bir şeye bir sarsar. Ondan da çatırlamaya başlar. Hele kesin olarak oldu mu ne olur? E, kadın da bunu kabullenemez. Eşliğinin parasını başlı kadına yedirmesine, onlarla gezip tozmasına kadın da bunu hazmedemez. Ne olur? Bu defa aile yuvası yıkılır, yıkılır muhteremdir. Peki ne olur? Tabi en fazla çürük aralı muhteremler, çürük olur böyle. Gerçi eşleri de olur böyle şey. Yani psikolojik olarak çakalar ah muhteremler, bunlar böyle. Kolay onur olmaz bu. Yani bir insanın evi yıkılabilir, şub olabilir, kişi tabi üzülür, bu onurlaabilir. Ama aile yuvası böyle bir fuşyada yıkılırsa, Artık bunlar kolay kolay bir araya gelemezler. Der. Gelemezler. Onları bulamaz mı böyle şey? İki aile arasında düşmanlık iki arasında düşmanlık başlar. Sonra tabii çocuklar ne olur? Çocuklar başıboş kalırlar, terevler kalırlar. Tabii ne olur çocuklar? E, Sokağa sokak itrisi çocuklar. Der. İşte cinadır, alkoldür, biradır, şu hap, madde ne olurlar. Şuruklar tabi kötü niyet insanların en düşerler. Yani teröristler bundan yararlanırlar. Herkese yaralanmak yararlanmaya çalışabilir. Ve şu kötü o düşerler. Peki zina yapmanın İslam'da dünyada bir var mı bunun? Artık bir var de var. Eğer bazı suçlara bazı suçlara cezayı müeyyide konmazsa, konmazsa o suç önlenemez. İslam'da genelde Kur'an cezalar caydırıcı ve psikolojik etkilidir. Yani İslam'da Kur'an'cıların genelde bir caydırıcılık taşır. Bir de psikolojik etkisi olması Mesela hırsı eli kesilir İslam'da vardı efendim. Efendim bu zaman olurum bir şey gibi geliyor birdenbire insanlara. Ya nasıl el nasıl kesilir böyle şey. Peki ne olacak? Gerçek bir elçim dışarıya. işareti. E, geçen bir gazete okudum muhtemelenler. Yakalanan bir sabıkalı hırsla yakalanmış. Bunun sizlere bakılıyor. 17 sabıkası varmış hırslıktan bakılmış. 17 sabıkası varmış. Resmen polisten hırsızlıktan bu. 17 sabıka, resmen. Yani mahkeme giymiş hüküm gibi bunlar böyle. Bunun dışında akıl yaptı tabi. Bilmiyorum muhtemelen Hiç bunu İstanbul'u yaptırmaz muhtemelen. De. Evet. El kesilmesi ne diye. El kesilmesi psikolojik olarak kişiyi durdurur muhtemelen. De. Ya kanalsam şey yatar çıkarım der. ona göze alabilir kişi böylece. Ama şu elin kesilir bir biletlikler deyince bu nedir? Etkiler kişiye böylece. Neyi etkiliyor insanlara böyle? E, hırsı da budur muhtemelen der. Yani bir insanın parası düşürse, kaybolsa. Bir hanım mesela e, bileziği elinde biraz bolca. E, çantasına mesela altı bir şey koymuştur. Para koymuştur diyelim. Hanım olarak şu, örnek şu anda. Bu kadın eve gelir bak eyvah yüzü parmağından birisi düşmüş mesela. Yüzü düşmüş. İşte para açılmış, para düşmüş çantasından üzüldür müdür. Üzüldür. Fakat ruhan sarsılmadan müdür. Psikoloji sarsılmadan müdür. Ama Allah korusun bir eve hırsız girerse girerse müdür. Kiş uyandığı zamanlar aile ya da bir yerden geldiği zamanlar Eve gelince kişi bakar ki Allah Allah kapı açık. Bir kişi içeriye bakar, kalma karışık. Nedir bu eve hırsız girmiş. Hırsız ele bir şey bulup alamasa bile o korku aileye kasten yetebuldu hanımlar. Hatta komşular çevreye bile vereceğim. Hemen apar konuşuyorlar. konuşulur. Komşular konuşuyorlar. Bak yani hırsız girmiş evine. Yine hırsız girmiş derler. Ne başlıyor? Bir tedirginlik böyle. çekimselli korku böyle. Psikolojik olarak çevre sarsalar modelleri bence. Nedir hırsızlık olayı? Daha ziyade psikolojik modelleri. Yani hırs eden bir şey alamasa bile, alamasa bile ev hırsızın girdiği kesinleşti mi ortada karışmasına anlaşılır tabi. Bu nedir? Psikolojik insan çöktür, korkutur bence. Yani çevrede çocuklar uyuyamadı, korkarlar mı? eğer hanımın korusu geliştiği çalışıyorsa, hanımdan yalnızsa, yani çünkü küçüksinler hanımdan, değil muhtemelen daha da korkuyor, durur bu şekilde. böyle. Demek ki İslam ne yapıyor? Cezayı misliyle muhtemelen. Şimdi zinanın cezası var mı tabi? Var muhtemelen. Var böyle. Var da bu zinanın cezası uygulanması çok zor bir şey mesela. Ayet-i Kerim'e Nur ayet 2'de Mevlam buyuruyor. Özeteyim konu uzun bir az. Mevlam buyuruyor. Zina eden kadın zina eden erkek. Bunların her birine yüz zinek buyrunuz. Eğer zina eden erkek ve kadın hiç evlenmemiş bekar. Evlenen dur bir olsa o yeni evlilik geçiyor hiç edememiş iki bekar zina ederlerse, tabi akıllı olurlarsa, bülü çalırlarsa, bunlara yüzerek vuruluyor. Yalnız, zinanın e, ispatlanması çok güç muhtemelen bakınız. Hatta, şu da var, evli bir erkek, evli bir kadın, ya da başında evli geçen bir erkek bir kadın. O anda da doğum bile olsa bunlar zina yaparlarsa bunlar da şahitlerle kesinleşirse bu da rejim var rejim taşlanması bu şekilde böylece. Ama Allah Teala bunu çok zorlaştırmohtur ha bakınız. Burada amaç kişi böyle rejim taşlamak değil demek ki yani psikolojik olarak ruhsal baskı anlamına yok. Dedim, dört tane şahit gerekiyor bunda. Mesela diğer her cezada iki yeterdir yeterlidir. İki şahit. Sadece. Bu iki şahit olduğu için ikişer şahit dört şahit gerekiyor. Dört şahit erkek olacak. Kadın şahit geçesi bu konuda. Bu huşi alttır. Kadınlara göstermek. Tabi. Dört erkek olacak. Erkekler akıllı olacak. Müslüman olacaklar, adil olacaklar. Yani yalan söylemeyen, haram işimin kişi olacak bunda. Bence. Bu dört şahidin de açıkça gözleri görmeleri şart zina olayını, yani erkeğin kan, tanansı usuluna girdiğini görmeleri şartlıktan vardır. Bu nedir? İmkansa yakın bir şey böyle. Yani imkansız yakın. Demek Allah Teala burada böyle bir şey koyuyor. yani burada bir zina Vallahi bir suç, ceza koyuyor. Ama uygulanması dünyada çok ama güç böyle. Güç bir şey böylece. Bir de eğer zina eden kişi kendini ikra ederse kendiliğinden yani İslam'da kimse e, suçlu ikrar zorlanmaz. Zorlanmaz böylece. E, bir örnek vereyim. Hadis-i Müslim'de uzun hadis bunu inşallah cühenek kavminden, kabilesinden, cüveli kabilesinden bir kadın peygamberimizden, meşritte geldi. Kadın geldi muhtemelen. Bakın orası okuyayım mu? Ne diyor kadın muhtemelen? Bakınız. Ve ya hubla mine zina. Bakınız. Kadın, zinadan hamile bir kalmış kadın. Fekalet. Kadın şunu söyledi. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü diyor hadden fekimu alayya ben cezayı hak ettim yani zina ettim ondan hamile kaldım daha önce evlenmiş evlimiş neyse eee gerekeni yap. Cezayı ne getir Peygamberimiz kadın bir buyurdu. herhalde zorla seni zorlamışlardır istemez olmuşlardır. Sen çek git bak muhteremler. Şimdi eğer bir zina eden kişi, erkek veya kadını, kendinden gelir de, yani dünyanın canısını göreyim derse, artık kalmasın derse, kendine gelirse, ne gerekiyor bakınız, dört sefer, bir gerekiyor. Her seferinde buna da, yani çek gitsen, bu zor olmuştur, böyle değildir diye, bunu kovmak gerekiyor mutlaka. Peygamber ise de böyle dedi kadına, bu zor olmuştur. İstediği olmamıştır. Sen çek git. Ama bu kadar ısrar ettim. İstediği kadın. Ya Resulallah, ben isteğimi yaptım bunu. Allah'tan çok korkuyorum. Bunun bir an mahşere kalmasın. Diyada bir an da bir an çekeğe bakın. Bir kadın. Şimdi bundan çok düşündürücü çok ilginç bir özelliği var bu konunun yani şu bakalım bunu söylüyorum. Hiç kimse ne eşine ne kendine kesin de güvenmesin bak mutlaka Güvenmesin ben. Yani benim eşim yapmaz, benim kocam yapmaz bu işi, benim kızım yapmaz. Ya da ben bu iş kişisi yapamam diye kimse buna kesin güvenmesin. Çünkü bakın bir sahabe var, bir sahibe kadın. Onda bir de maiz vardı, sah erkek var. O bir olay olmuştu. Bakın bir kadın, kadın sahabeye, kadın sahabeye, en üst derecede böyle. İmanın kemalinde olan bir kadın bakınız. Demek ki o bile, o bile nasıl olmuşsa, nasıl olmuşsa bu işe girilmiş. Neden giriyor bu işe? Demek ki zinanın mukaddematı bakınız. Ön yapıları gelişti mi? Bir araya kalındı mı? Kimse kalmadı mı? Ne oluyor? ...kalpteki şehve duygusu... ...genişi muhtemelenler. Yani gazlar... ...ısınca genişlediği gibi gazlar... ...bir gaz tüpteki... ...ısındı mı... ...ne yapar? Genişler. Genişlenen olur, patlar muhtemelen. Yani... ...hangi tür gaz olursa olsun... ...bir kaptaki... ...kaptaki gaz... ...o gaz belli bir ısıya... ...ulaşınca... ...ısınca ne olur... Gaz genişler genişler. Genişleyen gaz kapına sığmaz. Onun kapı demir de olsa hatta şerit olsun ne yapar? Onu infelakta patladır. Patladır bu şekilde. Böyle şey. İşte aynı şekilde e, şehvete bunun gibi bir de muhtemelen. Şehvete katledir o menbaı. Orada durur. Fakat olaylar mesafenin kalkışı samimi olma ...gülme, konuşma, şakalaşma... ...gezme, oturma, saati bir yerde oturma... ...dokunma, bokunma... ...işte bakma şunlar bana derken... ...o gün önceki duygusu duygusu... ...ısırıp da böyle bir genişle başladığımı... ...insanın... ...inflak eder muhtemelen... ...eder sadece. ...o anda akıl... ...irade dışında kalır... ...akılda kalmaz... ...kişi anda korkuda kalmaz... ...kişi anda bir şey kalmaz... ...kişi gözü bir anda görmez limanda kişi görmez anında düşey bir materyaller. Bu işlisi bu örnek görüyorum. Bakın bir kadın geliyor, cüne kabilesinden kendi de hamile kalmışında o garimle ilişkiden yarısıyla yolda bak ben hamile kaldım, karımda şey yok var. Ben böyle bir zina ettim. Ne oldu yarısıyla da dünyada bana cezayı verin neyse çekeyim. Öldürün bile kadın. Artık kalmasın böyle. Peygamberimiz kendisi bir karısı var. O hayır dedi. Kadın dört defa tekrarlayınca işte Hanefi de bunun için dört defa ikrar şarttır. Şahfede tekrar itişir mezhebinde. Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu. En yakın velisi gelsin bakalım bunu diye. Geldi. Bu Peygamber al bunu eve götür ama sakın buna kötü davranma. Ben bu iş yaptım diye. Artık Allah'a teslim oldu. Ben kötü davranma öne götür. Doğumdan sonra buraya gelsin böyle, Doğumdan sonra. Tabi bundan çok hükmü ne çıkıyor Demek ki faşiyeli kadın olsun, kadın baş suçlu olsun, olsun, kadın hamileyken, gebeyken ona ceza kendisine. Peygamberimizin burada amacı şu: bir kişi suçunu kendisi itiraf ederse, ederse dirildiği zaman buna geri dönebilir. Geri dönebilir. Hakkıdır bunun böyle şey. Döndü mü de ona gel dermez denmez ki şey böyle Bu da peki ama şu aynı zamanda yani kadın bu esnada şu doğum esnasında tabii şu doğuracak. E, çocuğun, çocuk gözüne görecek yavrusunun. İçen bir anlık sevgisi gelecek kendisine. Bu itirafdan vazgeçli vazgeç peygamber buyurdu. Ama kadındaki Allah korkusu o derece gelmiş ki yani cehennemi kadın, düşünün çıldırıyor kadın böyle işte dünya çekeyim çekeceğim mi diyor kadın doğumdan sonra çürük ucuna aldı yine beşte gelin cami meşle geldi kadın ya Allah tabi kadın ağlıyor bitkin böyle kadın yememiş içmemiş uyumuş Allah'tan korkuyor dünyanın çekeyim temizleyin istiyor böyle. Çünkü bir insan bir suç yapar da İstanbul ve dünyanın cihazını görürse aratatı suçsuz gidiyor Kadın geldi Ya Resulallah, işte bak doğurdum Ya Resulallah. Kudan çocuk, artık Ya Resulallah neyse Allah'ın emri cezayı bana uygulayın bakalım. Peygamber şey bakın. Peygamber şefkat ve harfati yapıyor yapıyordu. Evet doğumu doğurdun ama e, çocuk şu anda sonra muhtaç şu anda. Senin eve gidene çocuğunu emzir. Ne zaman çocuk kendi bir şey yemeye başlarsa o zaman gelirsin bak. Uzun bir zaman işte tabi bu. Bu yine Peygamber'in amacı kadın itiradan vazgeçsin. Gelmesin artık yani. Böyle. Kadın gitti muhteremler. Aradan bir iki yıl geçti. Kadın yine geldi. Çürüklerinde bir ekmek vermiş. şu ekmeği yiyor kendi kene böylece. Ya Resulallah, bak şu yumartı sütten kesildi, keklik yiyor. Allah'ın acısı getirin yani hükmeni. Bunun üzerine tabi Peygamberimize ve İslam devletinde İslam'ın başına, imamına, bu tabi vacip oluyor bu sefer, bu ciddiye uygulamak gerekiyor. Ve kadın rejmen, yani taşlanarak, hatta bu arada yani mesela rejim taş atma istasında e, vajib kaşarsa arkadan kovalar mı, bırakır kendinlerden böyle. Altı sebece. Kadın hiç yenek kırmadı. Tabii kadını vefat etti. Pegem şöyle buyurdu: Yakınlarına buna yıkayınız, kefenleyiniz, haziniz cihannesini, namazını ben kılacağım böyle Pegem adı verenler. Bakınız, Hazimer şaşırdı. Yarışır Allah. O kadın zina etti. Onun namazı kabul olacak mısın? Peygamber şöyle derim. Daha Peygamberci şey, üzerinde ya Amer! ya Ömer. Bu kadın öyle bir tevbetti ki, öyle tevbetti ki eğer bunun tebesi Medine'de 70 tane grah kere dağıtılsa hepsine yeter bu şekilde Demek ki Zinanın fecati bu kadar çirkin bir şey muhtemelen böyle. Yani rejim olmuş oluyor. Yani Allah-u Teala Rabbimiz merhamet rahmeti Rabbim bunu zorlaştırıyor böyle. Yani dört şahide bunun ispatlanması, kanıtlanması imkansız böylece. Çünkü bir örtü altın yatsalar, bir arada görünseler buna yine bu uygulanmıyor. O zaman ne uygulamını? Başka bir cihaz uygulamıyor. Uygulamıyor bunlara. Bir de ahireti ilgili bir adı inşallah okuyayım kısaca inşallah. Peygamberimize bir gece, peygamberimize alemin manada, yani rüya gibi bir halde peygamberimize bir gece iki melek geldi peygamberimize derler ki Ya Allah gelsene gezdirelim cehennem azabını sana gösterelim. İki mene geldiler, Böyle çok gezdiler. Çok suçların ricasını gördüler. Ben zina konusu alıyorum burada. Fem talakna. Peygamber'e böyle gittik. Fe eteyna ala misri ten nuri. Peygamber'e böyle gittik. Ten benzeyen bir yana geldik tandır ekmek pişirilen taş fırın böyle taş fırın şuna görüyor Allahu llaykun ve's velu üstü dar altı geniş ateşten bir fırın tandır yani ateş fırın e, tabii büyüğünü Allah sağlar bilir kim bilir arada kaç milyon kişi alacak öyle büyük bir fırın böyle. taş fırın içi ateş içi ateş altı geniş üstü dar Şeziyafi lağatun ve sıfat. Peygamber diyor bizi bu fırına, ateş fırına, taş fırına yakıştırdığım zaman, yakıştı baktık ki, yakıştına baktık ki ses geliyor. Nasıl ses? bir şey istiyor ama anlaşılmıyor bir çığlık böyle. Çığlık feryat. Ediyorlar. Vesvat'ın daha başlar bunlar bahsedeceğim. Fitranı fihi bir de işine baktık böyle, işine baktım. Fizafihi içinde vardı. Kim bakınır? ve venisav'un, uratün. içinde erkek kadın çırpışplak, işi dolu böyle. Erkek kadın karma karışık, hepsi anlamama çırpışplak, çıplak. Ne yapıyor bunlar? Çığlık, Feryat. bir şey konuşkan anlaşamıyor böyle. Yani bağırışma böyle? Muazzam feryat çığlık böyle ses gökten çıkıyor bu şekilde ve <gülüyor> izahüm onlar bağılken bağışırken altı yanıyor, enü altesini yollar. Yüttü himlebe lehebün bin esvelen min hüym. Altından bazen bir alev geliyor alttan böyle. Altan mu alev geliyor burada yukarı kaldırıyor böyle yukarı kaldırıyor bunları. Fiizah etahüm zalike lehebün Dağ, dağ, işte bu alev bunları gelip bunları kaldırınca daha yakınca demek daha güçlü alev geliyor bunlara artık o zaman bunların çığlık feryatları artık son adına varıyor böyle ve barışıyor İşte işte benim sevgili kardeşlerim zina eden kişilerin suçu, azabı cehennemde hocam hatırlar böyle ateşten tandır yani purun gibi böyle. Taşlama. bu şekilde. Yanına değil böyle. üst açık. Yani küp şeklinde. Ama tabi kim böyle kaç bin kilometre genişliğinde tabi. Yüksekliğini bilemiyoruz tabi bunların. Demek ki altı ateş. Bu tabi Tanrı taş böyle ateşte yanmış, yanmış, kırmış, kırmış, kılmış muhtemelen. Altı ateş yanıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Demek ki kim bu dünyada Allah korusun zina ederek ölürse ölürse erkek kadın ne olacak bunlar bunlar bu suçun cihazını çekmek üzere oraya atlayacak ortamda atacaklar, atacaklar buraya bakın ateş yanıyor yanıyor barışı olar çığılı feria böyle kanama karşı sesler böyle bir kanama karşı sesler bu da yetmiyor da bir de alev geli bazen böylece. güçlü bir alev geliyor. Kim kaç bin lira, milyon ısı geliyor, alıyor bunları, yukarı kaldırıyor bunları. Artık o zaman çığlıklar sonra da ulaşıyor bunlara. Böyle işte. e bu çekilme muhterem kardeşlerine. Bu çekilme bunları. bunları. E peki bir insan hayatına böyle bir ziyan yapmışsa e mutlaka bir rejim mi gerekiyor dünyada? Hayır muhterem. Gerekmiyor bu şekilde böyle. Ne gerekiyor? Tevbe gerekli muhteremler. Şu anda aklıma geldi. Medine'de hocama sormuşum bazı okurken ben bu Kadın okurken bu şekilde. Peki dedim o zaman hocama hocam kadın tevbesi olmaz mıydı? Hocam dedi ki olurdu ama kadın tevbesini güvenemedi buyur muhteremler. Demek ki o kadın o taşların rejim kadın demek ki Onda öyle bir hale gelmiş ki kendisine. Allah korkusundan o hale gelmiş kendisi. Demek ki eğer bir insan başından böyle bir şey geçmişse daha önceleri, gerekse el zinası olsun, göz zinası olsun, dil zinası olsun, Allah korkusunun daha olsun. Elhamdülillah dünyada tövbe kapısı açık. Mıdır? Açık bu şekilde. Ama ne şartıyla? Önce o günaha pişmanlık mı? ...neden ben bu yaptım, için yaptım böyle diye. Allah bunu görüyor bile. Buna kork, korkmak. Ondan sonra o günahdan tamamen korkmak. Allah'a demek. Allah, Allah kulunu affedi muhteremler. Yalnız tabii kulak hakkı girerse iş daha zordur. Mesela, yani mesela komşu ne olursa böyle bir şey olursa böylece... ...tabi daha da zordur. Yalnız... ...kimse kendine güvenmesin muhteremler. Bu konuda böylece... 50 olmayan bir şey bir anda bu şehvet parla. Genişler böyle. Yani gazların bir anda par parlaması patlaması gibi şey. Kişi anlayamaz bile kendisini böyle. Kişikini ortadan bulabilir. bu için ne gerekiyor? Zinanın mukadematı öncülüğü hallerinden sakınmak gerekiyor. İlahi Tane Fatiha.